Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmeduhu ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi anfusina ve min seyyati a'malina Men yehdihi illahu fela muzilla lah Ve men yudlil fala hadiya lah Ve eşhedu an la ilaha illallah vahdahu la şerika lah Ve eşhedu anna muhammadan abduhu ve rasuluh Ya eyyuhal lezine amanuttakullahi hakka tuqatih.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 Tekrardan Allah-u allah, Teala, allah Teala bizleri burada bir arada bulunmaya bu ilim meclisinde ilmin en hayırlısı olan tevhid, akide babını okut, okumaya, okutmaya muvaffak kıldı. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Sonsuzlarca şükürler olsun. Çünkü Allah-u Teala bir kulu Hayır olan bir işe muvaffak kılmaz ise onu bu işte başarılı kılmaz ise O insanın o işe karşı Teveccühü olmaz O ilme karşı o ibadete karşı Önüne bir sürü engeller çıkar Yüce Allah-u Teala'ya hamdolsun ki Bizleri Önümüzden bizlerin önünden bu bütün engelleri kaldırarak Kalbimize Gönül şerhi açıkla açıklanma açıklığı vererek, huzuru vererek buraya gelmeyi nasip etti. Bundan dolayı bir daha da Allahu Teala hamdolsun. Çünkü bu çok büyük bir nimet. İlim meclislerinde bulunmak, ilim meclislerinden istifade etmek Allahu Teala Allah Resulü'nün müjdelediği cennet bahçelerinden bahçe olarak vasfettiği meclislerden bir tanesi. Hatırladığınız üzere Cumartesi günleri bizler Kitab-ı Tevhid dersini okuyorduk. Yaklaşık olarak bir aydır bu derslere ara vermek zorunda kaldık. Derneğimizin yeni mekanının, yeni yerinin açılışı oldu. Misafirlerimiz geldi. Burada ilmi, bir fıkhi ders yaptık yurt dışından gelen misafirlerimizle. Ondan sonra ben yurt dışına gitmek zorunda kaldım. 15 günlük Medine ve Mekke yolculuğum oldu. Oralara gittik. Hamdolsun. Arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi gördük. Birçok ilim ehlini gördük. Onlarla oturma fırsatı bulduk. Onların ilimlerinden istifade etme fırsatı bulduk. Öncelikle orada oturmuş olduğumuz, konuşmuş olduğumuz, görüşmüş olduğumuz birçok ilim ehlinin ve arkadaşların sizlere selamını getirdim. Hepsi Türkiye'deki kardeşlere, Türkiye'deki arkadaşlara çok selam söylediler. Burada böyle bir topluluğun, böyle ilim talep eden Allah-u Teala'nın e, kelamını, Peygamberin sünnetini anlamaya çalışan bir topluluğun bir zümrenin varlığından dolayı çok mutlu olduklarını iletmemi bir daha da sizlere istediler. Yani inanın oradaki insanların e, sizin hakkınızdan bahsedilirken Türkiye'yi bir yerde, İstanbul gibi bir yerde Kitab-ı Tevhid okutulduğunu öğrendiklerindeki e, hislerini, duygularını, mutluklarını yani görmek ayrı bir lezzet. Sizler de buna layık olmaya çalışın. Bu kitabı okuyun. Ezberle, metnini ezberlemeye çalışın. Bu ilme önem verin. O arada işte Umre'ye gittik. Mekke'de 4-5 gün kalma fırsatı bulduk. Orada birçok e, Müslüman e, ülkelerden gelmiş ehl sünnet insanlarla oturup görüşme fırsatı bulduk. Yine ilim ehlinin Mescid-i mescid, mescid Haram'da Mekke'de e, derslerine oturduk. Haftanın her günü aynı alimin bir çok ilim dalında dersleri vardı. İşte bir gün hadis ilmi okutuyor, bir gün fıkıh ilmi, bir gün miras hukuku, bir gün tefsir. Bakıyorsunuz ki ilim halkalarına kalabalık bir şekilde oturmuş. Mekke'den gelen Mekke halkı, Mekkeli olanlar ve dışarıdan gelen, yurt dışından gelen umreciler ilim halkasında oturmuş. Hocanın söylediklerini not alıyor. Hocaya sorular soruyorlar ve oturan... Bu ilim eclisinden istifade eden insanların yaşlarına baktığın zaman birisine bakıyorsunuz 80-85 yaşında koltuğunun altında kitaplarını taşıyor. Tavaftayken böyle birisini gördük. Dedik ya falanca alimin dersi nerede? Dedi ben de oraya gidiyorum. İşte dersi şurada siz de gelin. Kolunun altında o alimin okuttuğu kitapları taşıyor. Yani böyle bir himmet var, böyle bir gayret var. Çünkü seleften birçoğunun da söylediği gibi talibul ilim, talibul cenne. İlim talep eden cenneti talep etmektedir aslında aynı zamanda. Bundan dolayı da cennete giden yol ancak ilim yoluna girilirse cennete ulaşılır. Bunun yaşı yoktur. Velev ki bir harf öğrensen, velev ki bir hüküm öğrensen, velev ki bir ayet öğrensen hırslı ve gayretli olacaksın. İşte o ilim meclislerinde insanların ezberlediklerini, metinler ezberlediklerini, ayetler ezberlediklerini, ilim ezberlediklerini, ilim öğrendiklerini gördük. Hoca mesela oturmuş miras hukuku anlatıyor orada. O halkada böyle üst sürü insanlar... Hocanın söyledikleri şeyi yazıyorlar. Hoca diyor işte bir tane bayan, eş, kadın ölmüş. Geride bir tane kocasını, ardından üç tane çocuğunu, bir tane annesini bırakmış. Bunun miras taksimini soruyor. Öğrenciler de hemen onun taksimini yapıyorlar. Hocaya gösteriyorlar doğru mu, yanlış mı diye. Böyle güzel halkalar gördük. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Başka neler gördük? Yani bizi aslında üzen şeyler de gördük. Bir defa daha... Allah Teala'nın bize vermiş olduğu tevhid nimetini tevhid nimetine hamd eder olduk. Yani oradaki insanların işledikleri şirkleri görünce, düştükleri şirki sözlere ve fiilleri fark edince, duyunca insan Rabbine bir daha daha hamd ediyor. Allah hamd olsun ki bizlere tevhid'i öğretmiş. Allah hamd olsun ki bizlere kendisini birlemeyi öğretmiş. Burada zaten bu kitabı okurken, bu kitap esnasında tevhidin önemine hep yer verdik. Bu kitap zaten bize bunu öğretmekte. Tevhidin ne olduğu, onun zıttı olan şirkin ne kadar tehlikeli olduğu, şirkin çeşitlerini hep gördük, öğrendik. Pratik olarak da uygulanmasını, uygulanır halini maalesef ve maalesef o en mukaddes topraklarda gördük, duyduk, okuduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine doğru dönüp namaz kılanlar gördük. Oraya dönüp rükü edenler gördük. Ve en ilginci e, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazanlar ve mektubunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden kocasına iyi iş, iş, iş isteyenler e, gördük. Bunları biliyorduk. Daha önceden hatta böyle arşivimizde saklıyorduk. Ama en tazesi, en yenisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabe'de Tavaftayken arkadaşlarla beraber tavaf yapıyorken Tabii bizim e, Yoğun e, Umreci gruplarımız var Onların arasından Böyle dönerken e, Tavafta Aşağıda böyle yürürken ayaklarımızın arasında bazı kağıtların gezdiğini gördüm ben Hemen o kağıtlardan Aldım Üzerinde bir şeyler yazıyor dedim acaba bizim Türk ablalar teyzeler amcalar ne yazmışlar mektupları bir alalım bakalım Çünkü daha önceki örneklerini biliyoruz Hem Alalım arkadaşlarımıza da gösteririz pratik olarak çünkü bazı insanlar bize diyebiliyor ki hep tevhidden bahsediyorsunuz. Hep Allah'tan istenilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. İbadetin yalnızca Allah'a yapılmasını, tevcih edilmesini, yönlendirilmesini, sarf edilmesini söylüyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz ancak yeryüzünde yani bu, bunları kabul etmeyen insan mı var? Hala bunların üzerinde niye ısrar ediyorsunuz? Niye bunları durup durup tekrarlıyorsunuz? İnsanlar Allah'a namaz kılıyor. İnsanlar allah Teala için oruç tutuyor. Sizin de korkuttuğunuz kadar, bunun tehlikeli olduğunu söylediğiniz kadar bir şey göremiyoruz biz etrafımızda camide diyen yani insanlara da bir kulak, kulaklarına bir küpe olması adına o kağıtları ben yanımda aldım. Böyle sizlerle de paylaşalım diye. Üzerinde bulunduğunuz tevhid nimetini bir daha daha anlayın diye. İşte o tavaf sırasında elimize geçen mesela mektuplardan bir tanesi. İnsanlar bu kadar cahil. İnsanlar oraya... Günahlarından arınmaya giderken cehaletlerinden dolayı, yanlışlıklarından dolayı öyle yanlış, öyle hatalı şeyler telaffuz edip söylüyorlar ki Allah muhafaza yaptıkları o ameli de ondan önceki yapmış oldukları ameli de ne yapabilir? Bu hatalar boşa çıkartabilir. Bunu neye binaen söylüyoruz? allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerine binaen söylüyoruz. allah Teala Peygamberine söylüyor. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen şayet Allah ortak koşarsan Allah dışı koşarsan ne olur? Lehvaten amaluk. Bütün amellerin boşa gider. Ve ta kunen minel Ve ne olursun? Hüsrana uğrayanlardan olursun. Zarara uğrayanlardan olursun. Bakın Allah Teala bu hitapla kime hitap ediyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor. Yine Allah Teala diyor ki inna Allah la yaghfiru zunu inna Allah la yaghfiru ay bihi şey'a. E. Allah La yaghfiru an yushraka şey e. Allah Teala kendisine ortak koşulmayı Bağıştır. bağışlamaz, affetmez. Ve yaghfiru limen yasha. Bunun dışındaki işlenen günahları dilediği kimseye ne yapar? Bağışlar, affeder. Ne diyor bu mektupta bakın? Yazmış bir ablamız diyor ki Allah'ım salat selam milyonlarca defa Habibime olsun. Onun ehli ve ashabına olsun." Denizlerin köpüğü kadar bana ilim ihsan ile hak yolundan ayırma. Kur'an'ımda başarılı olmayı nasip et. Zihnimi açık et. Dikkat edin şu anda bu teyzemiz, bu ablamız kimse allah tarafından dua istiyor. allah tarafından bir şeyler istiyor. Sonra ikinci bölüme geçiyor. Ki, Ey Resulüm! Şu anda kime sesleniyor bu, bu vatandaş? Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Beni yanına çağır. Kocamı başımdan, kocamı başından eksik etme. Kime diyor bunları arkadaşlar? <gülüyor> Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. Anneme, babama alimlerin yaşamıyla yaşamayı nasip et. Bunu kime diyor? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor. Evime huzur, İslam'ın hakikatını yaşamayı nasip et. Eğer çocuk hakkımda hayırlıysa nasip et. Beni yolumdan ayırma. Seni özledim sevgililerin en güzeli. Tek seni görmek salat selam üzerine olsun. İşte gördüğünüz gibi sadece Allah'a yapılması gereken çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya اَدْدُعَا هُوَ ibade. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis. اَدْدُعَا هُوَ ibade. Ne demek? Dua ibadetin kendisidir. ta kendisidir. Özüdür. Aslıdır. Hatta ibadetin en eftali olan ibadetlerden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Duadır. Yani ibadet olan bir şey yalnızca kime yapılır? Allahu Teala yapılır. Hani burada işi kıvıracağımız bir nokta da yok. Rab Ey Rabbim, Resulü'nün hürmetine, yüzü hürmetine diyerek bidat tevessülde de bulunmuyor. Diyor ki bu mektubunu yazar. Ey Resulüm beni yanına çağır. Burada ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onun yani e, ya onun hayatını almasını istiyor ölümle, ölümü kastediyor da beni Medine'ye Çağır, senin yanına kabrine geleyim, seni ziyaret edeyim diyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara, bunu, bunları duymaya kadir değil. allah Teala'nın dediği gibi. allah Teala'nın dışında nida ettikleriniz, dua ettikleriniz nedir? Duyamazlar. Duysalar bile onlar cevap veremezler. Kocamın başımdan eksik etme. Ondan sonra eğer çocuk hakkımda hayırlıysa bana çocuk nasip et. Demek ki arkadaşlar görüyorsunuz ki bazı insanların, bazı insanların defaatle dediği gibi artık bırakın bu tevhid okumayı. Bırakın işte e, La ilahe illallahın manasını açıklamayı, La ilahe illallahın manasının neler gerektirdiğini, nelere karşı gelmesi gerektiğini. Artık insanlar zaten bunları biliyor. Ümmet başka şeylere uğraşsın. Artık vaka denen, güncel denen meseleler var, olaylar var. Bunlarla da biraz ilgilenin, biraz gazete okuyun, basınla ilgilenin diyen insanlar aslında vaka'dan Güncel olaylardan bir haberler. Maalesef bugün Müslümanların bugün Müslümanların tevhidi öğrenmedikleri için tevhidle beraber oturup tevhidle beraber kalkmadıkları için, ilim meclislerinde bunlarla ilgili sohbetler ve dersler düzenlenmedikleri için ne oluyor arkadaşlar? Bu hatalar vaki oluyor. Biz oradaki öğrencilik yıllarımızda buna benzer yani yüzlerce mektup alıyorduk oradan, buluyorduk, topluyorduk. Peygamber aleyhisselatü vesselamın oradaki kabrine atmaya çalışıyorlar. Ceplerinden yere düşürüyorlar. Yahut işte zarfa koymuşlar, bizden bu zarfı kabre götürmemizi istiyorlar. Mektubun içini açtığınız zaman aynı ifadeleri görüyorsunuz. Çocuğu olmayanlar çocuk istiyor, işi kötü gidenler iş istiyor. Kimden istiyorlar arkadaşlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden istiyorlar. Şayet bu insanlar tevhidi öğrenselerdi, tevhidi okula okusalardı... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, abd ve resul olduğunu bilselerdi kabre gidip bunu söylenmezlerdi. Ne yaparlardı? Kendilerinin haliki olan, yaratıcıları olan Allah Teala'dan direkt isterlerdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Enes Radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi sahabeden. Diyor ki: "Enne raculen qala ya Muhammed ya seyyidina, ibn seyyidina" Bir adam geliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Hatta başka rivayetlerde bu Beni Amir, Amir oğulları, Amir oğulları kabilesinden gelenler var. Bunların içinden bir adam çıkıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a huzurunda sena, övgü diziyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı övmeye başlıyor. Ya Muhammed, ya seyyidena, sen bizim seyidimizsin efendimizsin efendimizin çocuğusun yani senin baban da bizim efendimizdi senin soyun sopun da böyle efendilikten gelmektedir. Ya khayrana sen bizim en hayırlı hayırlısı hayırlımızsın. İçimizdeki en iyi insan sensin. Bunu söylemeye başlıyor. Bakın Aleyhissalatu vesselam diyor ki fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya eyuhan nas aleykum bi takvakum. Allah'tan yani, takvalı olun. Vallahi yastehwiyannakum şeytan. Şeytan diyor sizi kandırmasın sakın. Ene Muhammed diyor ki Aleyhissalatu vesselam. Ana Muhammed. Ben Muhammed'im. Ana Muhammed İbn Abdullah. Ben kimim? Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Ana Abdullah ve Resulü. E ben Allah'ın kuluyum ve elçisiyim, resulüyüm. Diyor ki ma uhibbu en terfa'uni Hevqa menzile tilleti Allah. Allah Teala'nın beni oturttuğu, beni koyduğu makamın üzerine koymanızdan razı olmuyorum. Bundan hoşlanmıyorum diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani bakın orada yani Aleyhisselatü Vesselam denmiyor hayattayken yani yanına gelip de denmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Kocamın işlerini iyi et, bana çocuk iyi, hayır. Yani bunu duysa Aleyhisselatü Vesselam ne hallere neler söyler? Söylenilen şey aşırı övgü. De diyor ki, Ya Muhammed, Seyyidene, Vabine seyyidine. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam, evet. insanlığın efendisi, insanlığın en hayırlısı. Ama karşısındaki kişinin guluva gittiğini, sapacağını anladığı zaman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ya eyyuhannes, aleykum bitakvâkum. Takvalı olun. Takvadan ayrılmayın. Ene Muhammed ibn Abdullah. Yani aynen şöyle, ben İlyas Bulut. Bu kadar. Yani başında sayın, Profesör, doktor böyle bir şey yok. Ene Muhammed İbn Abdullah diyor ki Aleyhisselam, "Ene Abdullah. <gülüyor> ben Abdullah'ım. Ene Abdullah ve Allah'ın Resulü. La Allah yestehwi'annakum eşşeytan. Şeytan sakın ha size ne yapmasın? Aldatmasın, kandırmasın. Dikkat edin. Ene diyor ki, "Ma uhibbu en terfa'uni" Allah-u Teala'nın beni indirdiği, beni oturttuğu makamdan başka yüksek bir makama yapmayın? Beni koymayın. Başka bir hadise. La tutturuni kema atratin nasara ise ibn-i Meryem. Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi beni de ne yapmayın? Aşırı övmeyin Az önce rivayet etmiş olduğumuz hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş, müstehcini de rivayet etmiş. Ne anlıyoruz arkadaşlar bu hadislerden, bunun dışında gibi çok hadislerden? Ne bir Aleyhisselatü Vesselam da nedir? Allahü TaaLE'nin bir kuludur. Bu kendisinden istenilen bu mektupta yazılanların hiçbirisine malik ve sahip değildir. Allahü TaaLE bu ümmetine yapmış, Allahü Teala tarafından gönderilen risaleti dini ne yapmış? Tevdi etmiş, aktarmış, öğretmiş. Ama bunun dışında ona ne dua edilir, ondan ne bir şey istenir, ona ne kurban kesilir. Bunların hiçbirisi yapılmaz. Çünkü bunlar yalnızca Allah-u Teala'ya yapılması gereken ibadetlerdir. Ve Allah-u Teala'ya dedik ki hani dersimizin, sohbetimizin hamdolsun ki bizi böyle hayırlı Kur'an ve sünnet üzere olan ilim meclislerinde araya getirdi, topladı. Bu en büyük nimetlerden bir tanesi. Allah eğer kalbe basiret vermese, göze basiret vermese, kul bu hale geliyor arkadaşlar gördünüz. Bu mektupta yazan kişinin haline gelebiliyor. Şayet kul azmetmez, kul öğrenmez, istemez ise, kalbi de dalalete düşünce, فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Katlar biraz kayınca Allah da aradı. artık o kalbi ne yapıyor? Tamamen saptırıp kaydırıyor. Bu sebeple evimizde öğreneceğiz. İlim meclislerinde geleceğiz. Tevhide önem vereceğiz. Ve bunu davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Bakın sağımızda, solumuzda, camide, komşumuz, üstümüzde oturan, altımızda oturan birçok insanın sahip olduğu itikat maalesef böyle cehaletlerinden dolayı. Medine'ye gittiklerinde, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin önüne geldiklerinde ayrı bir hal alıyor insanları. Bakıyorsun ki, hıçkır hıçkır ağlıyorlar, başlıyorlar şeyler istemeye. İşte bu kitap arkadaşlar, bizim okumaya çalıştığımız bu kitap, tevhidin bu kısımlarına, özellikle Ulûhiyet kısmına önem veren bir kitap. Hamdolsun allah Teala bizlere muvaffakiyet verdi. Kitabın birçok bölümünü okuduk, şerh ettik, anlamaya çalıştık. Değerli bablar, değerli konular geçti. Geri kalan konular da bir o kadar çok değerli konular. Bu haftaki alacağımız konu babun "Kavulallâhumme, Allahum mağfirli en şe'te." Bir kişinin "Allah'ım, dilersen beni affet." demesiyle ilgili bab. Müellif Rahimahullah bizlere dikkat edin. Birkaç haftadır, birkaç baktır Allahu Teala'ya dua ederken ki bu da dua da bir ibadettir. Bize ıstıbın <gülüyor> başında ortak koşmamamız gerektiğini ne yaptı öğretmişti zaten. Birçok ayetleri zikretmiştik. Değil mi? Emmen yucibul muctarra izaa daa. Ne diyor Allah Teala? Sıkıntıya düştüğü zaman, darlığa düştüğü zaman dua ettiğinde icabet eden kimdir? Değil mi? Yine diyor ki, kul ara bana haber verin. De ki onlara ya bana haber verin. İn etekum azabullah, ou atedkum ussaha. Ağaırallah itedoun, in kuntum sadiqin. Allah Teala insanların kalplerine, samimiyetlerine hitap ediyor. Diyor ki, hadi haber verin de diyor onlara, müşriklere. Sizlere Allah'ın azabı gelse şu anda, yahut kıyamet saati şu anda kopsa, Allah'tan başka dua eder misiniz? Doğruyu söyleyin. allah Teala'nın sorusuna bakın arkadaşlar. Biliyor çünkü Mekkeli müşrikler başları dara düştüğü zaman, sıkıntıya düştüğü zaman kimden istiyorlar? allah Teala'dan istiyorlar. Kul <gülüyor> erâeytekum. Bana haber verin diyor. Hadi söyleyin. İn etâkum azâbullahi ev etetkumus sa'atu e gayrallahi İn kuntum sâdiqîn. allah Teala cevap veriyor. Biliyor çünkü. Bel-iyyâhu ted'ûn. Bilakis... Kimlere dua edersiniz? Bu hallerde, sıkıntı hallerinde, daraltı hallerinde. Bel-İyyâhu, ona. Tedu'ûn, ona, ona dua edersiniz. Ve Allah'tan haber yapar? Fe-ekşifu mâ tedu'ûne ileyhi Allah dilerse, allah Teala dilerse, allah Teala dilerse, sizlerin başınıza gelen bu sıkıntıyı ne yapar? Sizlerden kaldırır, götürür ve تنسون ما تُشْرِكُونَ. ve sizler ortak koştuklarınızla varsınız hemen unutuverirsiniz. verirsiniz. Biz bunları öğrenmiştik hatırlarsınız. Müellif Rahimullah bizlere bu babta bu babtan birkaç bab önce ve bu babtan birkaç bab sonra duada nasıl bir edep takınmamız, takınmamız gerektiğini öğretiyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. hele, hele şu şu bab bu konu çok önemli. Yani ben birçok hatta bizim derslerimize gelen kardeşlerimizle böyle konuşurken bile adama dua ediyorsun. Adam diyor ki inşallah. Diyor ki Allah diyorsun yani bizi bu sıkıntıdan kurtarsın, seni bu sıkıntıdan kurtarsın, sana bir iş nasip etsin, bir eş nasip etsin inşallah hocam. Bu da nedir arkadaşlar? Duada edebe, ahlaka aykırıdır. Neden aykırıdır? Az sonra göreceksiniz. Allah razı olsun. Elif <gülüyor> Rahim Bakın bundan kaç yüz yıl önce bu kitabı yazmış. Ellerimiz arasında koymuş. Ve biz ne yapıyoruz? Hala tevhidi öğrenen insanlar olarak bu konulardan neyiz? Cahiliz, bilmiyoruz. Sonra diyoruz ki ya diye duamız kabul olmuyor. Niye isteklerimiz yerine gelmiyor? Dua etmeyi de bileceğiz arkadaşlar. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Fis Sahih an Ebi Hurayra Buhari ve Müslim'de rivayet olunan hadise göre biz müellifin metodunu söylemiştik. Bazen sahihden dediğinde, neyi kastediyor? Buhari ve Müslim birlikte kastediyor. Enne <gülüyor> Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Nebi aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyra'dan rivayet etmiş olduğu hadiste. La yekul ahadukum Allahum magfirli inşi'te varhamni inşi'te diyor ki aleyhisselatü Vesselam, sizlerden birisi dua ederken Allah'ım dilersen beni affet Allah'ım dilersen bana rahmet et. Allah'ım inşallah bana mağfiret et. Allah'ım inşallah bana rahmet et demesin. Li'azim el mes'ale. İsterken ne yapsın? İstediğini kesin istesin. Fe inna Allah la mukriha leh. Zira Allah Teala'yı bir şey zorlayacak yoktur. Yani Allah-u Teala'ya bir şeyi zorla yaptıracak yoktur. Hadiste bize bazı neler var arkadaşlar? İşaretler var. İlim diyor ki niye inşallah diyerek dua edilmez? Yani dilersen affet. Şey, şeye benzedim, hani Allah Yok o ayrıydı. Yani, Onu da öğrendik. Orada da bir edep öğrendik değil mi? Allah-u Teala'ya ne demiyoruz? Selam. Selam vermiyoruz Allah-u Teala'ya değil mi? Esselamu Allah diyor muyuz? Demiyoruz. Bunu öğrendik. Allah'ın üzerine selam olsun diyor muyuz? Demiyoruz. Burada da bir benzerlik. Oradan. Heh. Ama direkt öyle bir şey değil. Bir benzerlik değil. İlim ehli demiş ki önce onu hatırlayalım. Niye? Esselamu Allah diyemeyiz. Ne demiştik? Esselamu Allah niye diyemeyiz? Hatırlıyor musunuz? Çünkü bu bir duadır. Bir duadır. Dua ancak kim için edilir? muhtaç olan için. Muhtaç yani Allah sana bir iş nasip etsin dediğin zaman bu adamın o işe muhtaç olduğundan dolayı ne yaparsın? Dua edersin. Selam Allah'ın üzerine olsun. Selam neydi? Allah seni yani noksanlıklardan, eksiklerden salim olsun demek. Yani selamete çık demek. Yani Allah için böyle bir dua etmek ne olur? Allahu Teala'nın bu duaya muhtaç olduğunun ifadesidir. Bunu hissettirebilir. Değil mi? Onun için Allah Allah Resulü ne diyor? Dilek selamın ta kendisi kimdir? Allah Teala'dır. Çünkü Allah Teala nedir? Salimdir. Ne demek salim? Selam eksikliklerden münezzehtir. Selamettedir ve sen kullarını selamete çıkarandır. Değil mi? Burada da arkadaşlar Allah'ım beni dilersen affet. Şimdi inşallah derken belki Türkçe düşünmüyoruz ya. İnşallah demek bize böyle bir şey havası veriyor. Sanki amin demek gibi bir şeymiş gibi. Ben onu hissediyorum arkadaşlar da veya birçok insanla konuştuğumuz zaman Allah diyorum işte senin günahlarını affeylesin inşallah. Yani amin aslında amin niyetiyle kullanıyor ama yanlış bir ifade. İnşallah şu demek. Allah dilerse. Allah'ım Allah dilersen Allah'ım dilersen beni affet. Dilersen beni affet. Burada sanki ne var arkadaşlar? Sanki burada dua edenin neyi var? Bu dağ'a ihtiyacı yokmuş. Havası. havası var. Manası var. E, vele ki kalbinde bunu hissetmesen. Yani bu ifade bunu ne yapıyor? Hissettiriyor. Yani dilersen yap. Mesela gidiyorsun birisinden bir şey istiyorsun. Ve tok, tokum havası vereceksin o adama. Değil mi? Yani, tok satıcısın mesela. İstersen kardeşim diyorsun yani. Halbuki için cayır cayır alsa da. Değil mi? İşte Ama burada o dilersen. Şimdi doğada da ne var? Sen bunu söylemesen de sanki bu ifade ona ne yapabiliyor? Çıkabiliyor. Dilersen rahmet et. Dilersen rahmet et. Bir de biliyoruz ki kardeşimizin de dediği gibi ayette de az önce okuduk. فَاكْشِفُ مَا تَدْدُعُونَ اِنْشَاءُ Zaten allah Teala'nın yeryüzünde hiçbir şey dilemeden, allah Teala irade etmeden ne olmaz? Olmaz. Olmaz. Bunu söylemeye gerek yok. Yani bunu bu manada üçünüz zaten biliyorsun ki sen Allahu Teala bir şey yaparsa ancak onu iradesiyle ne yapar? Yapar değil mi? İradesiz bir şey Allahu Teala yapmaz yeryüzünde, evrende. Allahu Teala'nın iradesi dışında bir yaprak dahi kıpırdamaz. Onun için buna ne deniyor? Tahsilul Hasıl. Zaten bilinen bir şey. Bunu bir defa daha tekrarlamanın söylemenin bir anlamı yoktur. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar dua ederken? Allahum mağfirle Allah'ım beni affet. Allahum merhamni. Allah bana merhamet et. Rahmet et. Ve hadisin devamında yine diyor ki Allah'a Allah la mukriha leh. Allah Teala ne yoktur. Bir işi zorla yaptıracak yoktur. Bazı elim diyor ki bu ifadede de vardır. Sanki böyle yani dilersen yap. Dilersen. Yani, dilersen, Türkçede de vardır bu böyle. Yani adamın yapmasını istiyorsun ama ne diyorsun? Dilersen e artık yap gibi mesela. Burada böyle bir sanki ne var? Bir galebe çalma var sanki. Ondan dolayı da Aleyhisselatü diyor ki inna Allah la mukrih leh. Allah Teala ya zorla bir şey kimseyi yapmaz, yaptıramaz. O zaman zaten sen ne yapacaksın? Kulsun. Ellerini açacaksın Allah Teala'dan istediğin zaman duayı Azmederek isteyeceksin. İlim ehlinden bazıları arkadaşlar bu hadisten dolayı i̇bn Abdülber Abdülberrahimahullah gibi doğada inşaAllah diyerek dua etmeyine ne görmüşler? Haram görmüşler. Haram saymışlar. Bazı ilim ehli de mekruh görmüş. Delil olarak istihare duasını getiriyorlar mekruh görenler. İstihare duasında ne diyoruz? İn <gülüyor> kuntete'lemu enne hazel emrel hayrun liy. Aşi. şayet biliyor sanki şayet biliyor sanki bu benim bu iş benim için hayırlıdır ifadesinden dolayı bunun mekruh olduğunu söylemişler ama bunun aslında bununla bir alakası yok. Yani buradaki Allah Teala'nın bilmesine bir bağlama var bu duada. İstihare duasında onun bu konuyla alakası yok. Konumuzla alakalı olan dilersen affet. Meşiyetiyle alakalı. Bu sebeple yani zahir olan gözüken böyle dua etmemenin gerektiği, bir Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde e, yasakladığıdır. Deminden dedik ki biz Mehmet kardeşimize hiç kimse hasta duasını okumadı dedik. Hasta duasında ne diyoruz? La be'se tahurun, tahurun inşaAllah. Bak burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış Mehmet'e? Yani Mehmet ki bunu hasta olan bir kimseye dua ederken, dua ederken mi yoksa ihbar, haber derken mi? Diyor ki ilmehli, burada dua yok diyorlar. Buradaki diyorlar, İhbar var, müjdeleme var burada. Ya la bes, bir beys yok. Tahurun inşallah. Bu senin günahlarını temizleyecek. Bu bir müjde yani sana. Burada bir dua yok. Temizlesin değil, He? Temizlesin ha, temizlesin değil inşallah. İlim ehlinin çoğu bunu bu şekilde anlıyor. Bakın aleyhissalatü vesselamın hadislerini oradan buradan toplayarak ilim ehli nasıl anlıyor? Şayet ilim ehlinin anladığı gibi anlamazsan adam bu hadise okur, öbür hadise okur. Ha, der, bunlardan birisi kesin nedir? Zayıf. Değil mi? Cahiller öyle anlıyor. Diyor ki, bak diyor, bu hadis böyle dedi. Burada <gülüyor> Doğada da diyor ki aleyhisselam, vesselam... La be'se tahurun inşallah. E, böyle insanlar var. Yani açıp ellerine Buhari'yi, Müslü'nü Türkçelerinden okuyan insanlar. Ya... Kafalarına göre anlıyorlar. Ya da... iki hadisi birbirine çarptırarak, dokuşturarak birisini kenara atıyorlar. Ama ilim ehli... Baktığınız zaman... Bu hadisleri ne yapmış cem etmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hasta ziyaretinde yaptığı, söylediği bu zikir La be'se be tahur inşallah diyor ki, ihbarun ala tariqil bişara. İhbarun ala el bişara. Ne demek? Müjdeleme kastıyla müjdeleme, ni müjdeleme niyetiyle verilmiş bir, nedir? Hastaya verilen bir haber. Bir müjde. Evet. Hemen ikinci baba geçelim. Babun لَا يَقُولُ ve وَأَمَتِي Bir kimse benim kulum demesin baba. Peki elfaz, lafızlarda ne yapacağız arkadaşlar? Kullandığımız lafızlara da dikkat edeceğiz. Bu da tevhidin mükemmelatından, tevhidi tamamlayan konulardan bir tanesi. Dua ederken ne yaptık? Birçok şey öğrendik. Mesela daha sonraki baplarda da göreceğiz. Lev kelimesi, Arapçada lev. Ne demek lev? Şayet. Bu kullanıldığı kullanılması caiz olan yerler var. Kullanılması caiz olmayan, doğru olmayan yerler var. Hep bunları da öğreneceğiz. Bunların hepsinin tevhidle de alakası var. Eğer kadere itiraz olarak yahut kaderden dolayı içinden gelen biri böyle bir sıkıntıdan dolayı söylüyorsan bunu söylemek doğru ve caiz değil. Şayet böyle yapmasaydık böyle olmayacaktır. Şayet böyle olmasaydı gibi ifadeler Kadere ne içeriyor? İtiraz içeriyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şayet ben de koyunlarımı Medine'den getirmeseydim ben de ne yapardım diyor ihramdan çıkardım diyor. Buradaki ne peygamberin söylediği? Kadere olan bir itiraz değil. Buradaki temenni. Şayet derslere katılırsam ben de Arapça öğrenirim. Buradaki temenni. Tamam mı? Bunların hepsini tevhidin neyi arkadaşlar? Mükemmelatı tevhid tamamlayan konular. Bunların hepsini kul öğrenmeli. an yine Bukhari ve Müslim'de rivayet etmiş olduğu bir hadis diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "La yuql ahdukum, atim Rabbek, wadzi Rabbek. Sizlerden birisi kölesine yahut hizmetkarına yahut başkası başkasının hizmetkarına Rabbini doyur demesin." diyor atım rabb'ek. Şimdi rab kelimesi arkadaşlar biliyoruz. Arapçada sahip manasında kullanılıyor. Sahip. Terbiye eden. Tamam? Manalarda kullanılıyor. Rab kelimesini Arapçada elif lam takısıyla kullanırsak Errab dersek Errab dersek bunu ancak kim için kullanabiliriz arkadaşlar? allah Teala için kullanılabiliriz. Yani, Eliflamlı olarak kullandığımız zaman bunu ancak allah Teala için kullanıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor hadise? وَاَمَّا <الْرُكُؤ> ruku, Rükû'da ne yapın diyor? فَاَظِّمُ rabb, <الرَّب> Rabbi tazim edin. Yani allah Teala hakkında ancak ne yapılabilir? er Rabb kelimesi kullanılabilir. Cansız, akledemeyen varlıklara Rab tamlaması yapıldığında insan için kullanılabilir. Rabbul Beyt. Eve giriyorsun. Diyorsun ki, eyne Rabbul Beyt. Bu evin neyi nerede? Sahibi nerede? Ne yaptın sen? Rab ismini kime ne izafe ettin, tamladın? Cansız bir varlığa. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki, ilim ehli diyor ki, burada bu, bu manada Rab kelimesi İnsan içinde ne yapılabilir? Kullanılabilir. <gülüyor> Arapçada var. Rabbul Beyt. Rabbud Dar. Mesela hala bugün günce, güncel Arapça dilinde ev hanımına ne diyorlar? <gülüyor> Rabbetul Beyt. Rabbetul Beyt. Ev hanımı. Yani evde ne yapıyor? Çocuk çocuğu terbiye ediyor. Eğitiyor. Ondan dolayı ne deniyor? Rabbetul Beyt deniyor. İnsanlara izafe edilirse, Rab kelimesi ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Yani eğer insanla, insanlara mesela senin bir kölen var sen diyorsun ki kölene senin bir kölen var, arkadaşın diyor ki köle senin kölene, efendinin yanına gittiğin zaman efendinin yanına gittiğin zaman yani Rabbinin yanına gittiğin zaman onun yanında beni Hatırla. Beni an. Demesi gibi. Böyle bir kullanım caiz midir, değil midir arkadaşlar? Kur'an'i Kur kültürü olanlar hemen cevap veriyor. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? Yanında... Hapisteki arkadaşlarına ''Vezkurni enda rabbik'' Beni Rabbinin, yani sahibinin yanında ne yap? Zikret. Zikret an. Beni <gülüyor> çünkü sen hapisten çıkacaksın. Kimin yanına gideceksin? Efendinin, sahibinin yanına gideceksin. Eğer bu manada sahip efendi manasında kullanılırsa Rab kelimesi ne yapılabilir? Muhatap sıygasıyla, senin efendinin sıygasıyla ne yapılabilir? Kullanılabilir. İlim elinden bazıları da diyor ki evet bu manada kullanılabilir ancak mütekellim sıygasıyla, yani birinci tekil şahıs sıygasıyla, benim, yani mesela Rabbi, adam sana Rabbi diyemez diyorlar. Veya işte ondan sonra sen Abdi diyemezsin diyorlar. Benim kulum diyemezsin. Niye bu ifadeleri diyemezsin diyorlar? Çünkü bu ifadeler yani benim adı altında söylenir ifadeler ne işaret ediyor? Bir böyle guluvvah. Bir ne işaret var burada? Yani böyle bir büyüklenme işaret olduğu için diyorlar. Bunları söylememek nedir? Daha doğrudur. Bazıları diyor mekruhtur. Hiçbirinin bu, bu manada yani, Rabbuke gibi idafe, izafe edemesin, tamlayamasın. Mekruhtur. O Yusuf Aleyhisselam'ın Kur'an'da zikredilen ayetiyle ilgili de şu cevap veriyorlar. Diyorlar ki, e, bizden öncekilerin diyorlar şeriatında olan bir şeydi bu. Bizim şeriatımız bunu yasaklamıştı diyorlar. Yani e, birçok ilim tercih ettiği... Ee, kişinin yani kul, kölesi önündeyken veyahut da hizmetçisi önündeyken hizmetçisinin ona Rabbi demesi veyahut da ben onun Rabbiyim demesi diyorlar. Doğru değil. Değildir. Ama ancak sen bir adama diyorsun ki git Efendinin yanında beni zikret. Efendine söyle. Diyorsan, bu muhatap sigasıyla diyorlar. Olabilir. Nebi Aleyhissalatu Vesselam işte böyle buyuruyor diyor ki la yakul ahadukum at'im rabbek wud' rabbek Rabb'ine doyur, Rabb'ine abdest aldır. Ve liye kul seyidi Bunların yerine doğru olanı kullansın diyor. Ne diyor doğru olanı kullanım? Seyyidi efendi. Ve mevlayya. Mevla kelimesi arkadaşlar Mevla kelimesi İmam Nevi Rahimahullah diyor ki Arapça lugatında mevla kelimesinin kaç tane manası vardır? 16 tane manası vardır diyor. Bunlardan bir tanesi Nasır, ne demek Nasır yardım edendir. Bir tanesi Malik sahip olandır. Bir tanesi Es-Seyyid efendi olan. Bir tanesi el mutik Mu'tik. ne demek? Muatik azad eden. Bir tanesi Muatik azat edilen, köle azat edilen. Bunların hepsine ne denilebilir? Mevla denilebilir. Yani sen bunlardan bu ifadelerin yerine diyor. Neyi kullanın? Seyyidi ifadesini kullanın. Mevla ifadesini kullanın. وَلَا يَقُلْ abdi o emeti Sizlerden birisi benim kul, kulum demesin. Benim bu manada kölesini söylerken yani abdi demesin diyor. وَلْيَقُلْ Söylerken ne söylesin? فَتَاٰيَا Benim genç hizmetlim. ve وَغُلَام۪ي Bu ifadeleri kullansın diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yine ilim ehli, yani bu manada diyor ki mütekellim olarak kullanılmaması doğru olandır. Yani abdi gibi. Ama bu, bu falancanın mesela kölesidir derken bu bunun abduhu denilebilir diyor. Yani insanın kendini bu kendi, mütekellim siglasıyla kullanmasında ne bir hissi var? Yani böyle bir Kendini kibirlenme, büyüklenme hissi var. Bundan dolayı bu lafızlardan kaçınması tevhidin kemalindendir diyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olunan bir hadiste İmam-ı rivayet ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْد۪ي Sizlerden birisi abdi demesin. Falanca benim kölem derken abdi ifadesini kullanmasın diyor Aleyhisselatü Vesselam. وَلَا فَكُلُّكُمْ عَبِيدُ اللّٰهِ Zira sizlerin her biri Allah'ın Kuludur diyor Aleyhisselatü Vesselam. Her biriniz Allah'ın kulusunuz. Bu kulunuza ekulum Allah. Sizlerin hanımlarınızın hepsi de Allah'ın neydir? Kuludur, kölesidir. Olağanlıya kul. Sizlerden de, de, yani, hizmetliğinize işaret etmek istediğiniz zaman ne diye seslenin? غُلَامي. Yani hizmetli delikanlı, ocaariyeti ve fetaya ve fetadi. Bu lafları ne bunu diyor Aleyhisselatü Vesselam? <gülüyor> Kullanın diyor. Aynı şekilde Seyit kelimesi de arkadaşlar biliyorsunuz Seyit kelimesi bazı hadislerde yasaklanmış bir kelimedir. Bazı hadislerde nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış, kullanmış. Mesela nebi Aleyhisselatü Vesselam deminki okumuş olduğumuz Amir oğulları. Şu kombiyi kapatabilir miyiz? Nebi Aleyhisselatü Vesselam az önce okumuş olduğumuz hadiste Amir oğulları. Hayatı gelince aleyhissalatü vesselam'a bir tane adamın çıkıp nebi aleyhissalatü vesselam ente seyyiduna vabunu, sen bizim efendimizin efendimizin oğlusun gibi böyle bir medihlerde bulununca nebi aleyhissalatü vesselam susturup diyor ki bir rivayette es seyyidullahu tebareke ve teala seyyid kimdir es seyyid elif lan es seyyid allah Teala'dır allah Teala tebareke'dir diyor rivayette de, biz biliyoruz ki bu rivayette, önümüzdeki rivayette, sizlerden birisi yani bir kişinin yanında köleyse, çalışıyorsa efendisine Rabbi demesin de ne desin? Seyyidi desin diyor. Nasıl cem edeceğiz bu hadisleri, nasıl anlayacağız? Es, mı? Hı, İlk başta Eliflamla Bir kere Eliflamlı olarak Allah için kullanmayacağız. Es-Seyyid e, ancak Allah için kullanılır. Ya, düzeltelim. Es-Seyyid, Eliflamlı ancak Allah için kullanırız. İkinci olarak bu Seyit kelimesinde Rabde olduğu gibi ne yapılmayacak? Karşıdaki insana guluv. Yani yapılmayacak. Eğer guluv'a gidiliyorsa, aşırılığa gidiliyorsa bu sözün de kullanılmasına yapılmış, yasaklanmış. Ama mesela yine Yusuf suresinde Yusuf'la o kadın kapıdan çıkarken ve elfe ya daha ledel bab Allah talep böyle ifade ediyor. Ne? Efendisin yani. Kocasının ne yaptılar, kocasıyla kapıda? karşılaştılar. Demek ki seyit ifadesi ne yani normal manada kasediliyorsa kullanılabilir. Aynı şekilde bu seyit ifadesi kim için kullanılmaz arkadaşlar? Onu hak etmeyen insan, münafık insan için kullanılmaz. Kafir insan için kullanılmaz. Nebi Aleyhisselam diyor ki la tequlu lil munafiqi Münafıklara seyit demeyin diyor. فَاِنَّهُ اِنْ يَكُوا سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ Bir de diyor adam adam Efendi efendiyse, yani böyle bir adam olursa, siz Rabbinizi ne yapmış olursunuz? Buz etmiş, size, kendinize buz ettirmiş olursunuz. Çünkü bu adam, Allah-u Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı bir adam. Ona ne yapamazsın sen? Övgüyle hitap edemezsin. Evet. Bu Bunları da öğrendikten sonra arkadaşlar, burada kalalım. Birçok arkadaş... Uyumaya başladı. Yeni tempoya herhalde dayanamadılar. Ee, bir ilanda bulunalım. Ee, pazar günleri biliyorsunuz bizim Arapça derslerimiz oluyor, Kur'an-kerim derslerimiz oluyor. Bu derslerin e, ilk bölümünü Arapçadan önceki sabahki kahvaltıdan önceki ilk bölümü genel açık ders yapacağız. Kur'an-kerim dersi olacak. İşte Kur'an-ı Kerim tecvidi, yüzünü okuma ve ezber dinleme kısmı yapacağız. Ondan sonra bir ara verilecek, kahvaltı olacak. Kahvaltıdan sonra normal bizim ilim talebesi arkadaşlarımızla biz Arapça okumaya, Arapça kitapları okumaya devam edeceğiz. İlk ilan bu. İkinci ilan da önümüzdeki cumartesiden itibaren üst katta bayanlara Arapça dersi başlayacak. Ee, saat 5.30-6 arası başlayacak Bu cumartesi sohbetinden önce Medine İslam Üniversitesi'nin birinci kitabı var Oranın hazırlığını da okutan Basit, gayet basit bir kitap Bu kitap e, okutulacak, okutulmaya başlanacak Ona göre e, gelmek isteyen e, arkadaşlarımızın aileleri, bacıları Bizlere haber verirlerse arkadaşlar O şekilde kitaplar tedarik edilir hem bayanlar buraya da bu cumartesi günkü akşam dersinden önce gelmiş olurlar. Kendi aralarında böyle bir Arapça okumuş olurlar. Burada okuduğumuz kitabı de vihid şerhini dinlemiş olurlar. Haftada bir gün en azından böyle ufaktan, kıyısından, köşesinden bir Arapçaya başlanılmış olur. allah Teala bizleri e, hakkımızda hayır murad etsin, hayır istesin. Biliyorsunuz bunların, bunun bir alameti de nedir? Kişinin Allah'ın dininde fakih olmasıdır. Men yuridillâhu bi'hi hayran fel yukahhih fel din hufiddin diyor aleyhissalatü vesselam. Allah kimin hakkında hayrı murad ederse onun hakkında iyilik diliyorsa zengin olur demiyor bakın arkadaşlar. Malı mülkü olur demiyor. Şöhreti olur demiyor. Ne diyor? Dinde onu fakih kılar. Yani Allah'ın dininden anlaşılan ilk şey ne? fukaha ne anlamış bunu. Fıkih, ab meseleler. Abdest, namaz, hayır. İlk başta bu değil. Evet, bu da zımnen bunun içine girmekte. Ancak ilk anlaşılan ne? Dinin aslında, usulünde, tevhidde fakikalar. Bak işte ki öğrendiğimiz konular. var. Dua ediyorsun, adam hala inşallah hocam, inşallah diyor. Yani demek ki adam Allah-u Teala senin hakkında ne yapmamış? Hayır dilememiş ki sen bu vakte kadar bunu öğrenmemişsin. Yani bir de böyle bakmak lazım. İnsan kendini bu şekilde de bazen korkutması lazım. Ben niye bu, yani bu yaşa kadar bunu öğrenmedim? Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş. Demek ki ne var? Bir problem var bende. Allah-u Teala'nın ben nasıl olur da benim hakkımda hayır murat etmesini kazanabilirim? Allah-u Teala'nın nasıl rızasını kazanabilirim? diye kuluna yapmalı, gayret etmeli, çalışmalı. Bunlar da birer vesile arkadaşlar bu dersler. Vakit geçiyor. Yani ömür bitiyor. İnsanın öğrenmesi gereken yapması amel etmesi gereken birçok şey var. Bunlara da dikkat edelim. Allah Teala bizleri bizlerin hakkında hayır murad edenlerden eylesin. Bizim hakkımızda hayır murad edilenlerden eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke vetubu ileyke. Konuyla ilgili sorusu olan varsa alabiliriz.